Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bu programda farklı konulara değineceğim. Önce Fransa'nın yukarı Ren bölgesinden başlayayım. Böyle geniş ormanları, berrak gölleri, yüksek tepeleri ve pastoral patikalarıyla ile elde manzaraları olan yukarı Ren vadisinden bahsediyoruz. E, bölgede haliyle yürüyüş, bisiklet, kayak, tırmanma veya kano yapılabiliyor. E, doğa severler ve açık hava merakları için rüya gibi bir yer. E, oralarda dolaşırken insanlar gerçeklikten kopuyor. Kartpostalda dolaşıyormuş hissine kapılıyor. E, gerçekten de oraya benzer yerlerde dolaşırken ben... E gerçek olmadığı veya masal rüya olduğu hissine kapılmıştım gerçekten ee, buradan şehir hayatının canlılığını tercih edenler şehirlere de kasabalara da kayabiliyorlar mesela Basel, Freiburg Baden Baden Strasbourg gibi hareketli şehirlere geçebiliyorlar ee, kafeler ve müzeleri de müthiş ee, yukarı Ren Vadisi rahatlatıcı, huzur dolu bir yer. Tarihi termal banyoları ve modern doğal kaplıcaları da var. Ee, sağlıklı yaşam paketleri sunulan bir yer. Bölgenin en iyi restoranları ve en iyi otelleri de burada. Ee, i̇şte tasvir ettiğim bu yerde e, 2012 yılında Fransa'nın yukarı Ren Nehri'nden e, arıcılar mavi bal toplamışlar. Hiç mavi bal olur mu? Olmuş. Ee, ama bu çok küçük bir haber olarak yer almış medyada, kaybolmuş, gitmiş. Ee, tabii mavi bal olayı akla bir sürü e, soru getiriyor. E, mavi bal olur mu, olursa nasıl oluyor, peki nasıl oldu diye. E, meğerse e, arılar bir fabrikanın dışında yer alan ve insanların tüketmesi için üretilen yiyecek yatıklarını yemişler. E, bu da arıların zehirlenmesine neden olmuş kraliçe arılar e, yumurtalarını yerleştirememişler yumurtlayamamışlar binlerce arada ölmüş arıcıların elinde maviye çalan az miktarda bal kalmış. İşte bunu anlatan kısa animatik bir film var. Filmde çok tatlı bir film. Görselleri güzel. Polene alerjisi olan küçük bir arı bal toplayamayınca kovandan atılıyor. Kovanın içinde de ne savaşlar ne savaşlar. Games of Thrones var yani. Bu kovandan atılan arı dışarıda dolaşırken mavi bir su birikintisiyle karşılaşıyor. Bu su birikintisinden topladığı kalıntıları, tatlımsı da bir şey, kovana götürüyor. Kovan, afrodizyak bu kalıntılara bayılıyor, çok seviyor. Diğer arılarda bu mavi sudan alıp kovana götürüyorlar. Ancak olan oluyor, tüm arılar bir bir ölmeye başlıyorlar. Gerçek hikayeden alıntı bu animasyonun adı Mavi Bal. Blue honey ee, görüntü çok güzel masalsı ama sonu kötü bitiyor tabii 5 ee, dakika e, kısa bir sürede e, izleyebilirsiniz tavsiye ederim ee, bir başka konuya geçeceğim e, tanımlama ve isim enteresan üriner ya da çiş tasması diyebiliriz üriner tasma olarak da adlandırılan Lulish. E, tuvaletin bulunamaması durumunda evden uzak duramama anlamına geliyormuş. E, İngiltere'de halkın beşte biri umumi e, tuvalet eksikliği konusundaki endişelerinden dolayı e, istedikleri sıklıkta tuvalete çıkamadıklarını belirtmişler. E, bu hem hareketlerini hem de sıvı e, almalarını kısıtlıyor tabii ki de. Oysa e, umumi tuvaletler yol yapımı kadar önemli çünkü e, her iki durumda da hem yol hem de tuvalet durumunda insanlar hareket halinde olabiliyor. E, Kamu yararına yapılan harcamalar yetersiz olduğu için tuvaletler de yetersiz. Bu da sadece İngilizlerin sorunu değil, hemen her yerde e, görülebilecek, karşılaşılabilecek bir problem. Mesela erkekleri tuvaletler yerine duvarlara işte çiş yaparken görebiliyoruz ya da Starbucks gibi yerler umumi tuvalethane gelebiliyor. En son galiba bir alışveriş yapmanız lazım ki size tuvalet kodunu veriyorlar. Siz de tuvalete öyle gidebiliyorsunuz. Yoksa dışarıdan gelenlerle de tuvaletlerin kullanmasının önünü alamıyorlardı diye hatırlıyorum. Bu halka açık tuvaletlerin olduğu yerlerde bile finansman kesintileri nedeniyle bu tuvaletler kapanıyorlar veya özelleştiriliyorlar. E, tuvaletin e, az olması sebebiyle sıralarda kuyruklar da var. Hadi diyelim ki tuvalete girmeyi göze aldınız hem de çok temiz değiller. E, kadınlar tuvaletlerde erkeklerin beş katı daha fazla sıra bekliyorlarmış. E, halka açık tuvaletlerin eksikliği insanlar için iki büyük soruna yol açıyor. Bu sorunlardan bir tanesi sıvı kısıtlaması. Ankete katılanların %50'si tuvaleti bulamayacağına dair endişelendiği için arada sırada veya sıklıkla sıvı alımını kısıtlıyormuş. %11'i haftada bir defadan daha fazla sıvı alımını kısıtlıyor. Tuvalet bulamam kaygısıyla bir şeyler içmiyorlar. E, kadınlarda bu oran %13 iken erkeklerde %9 oranlarında bu durum tabi İstanbul'u da aklıma getirdi e, yapılan bir araştırmaya rastlamadım ama e, trafikten ötürü e, yolda çok kalırım veya temiz tuvalet bulamam diye insanlar sıvı almadan bir şeyler içmeden yola çıkabiliyorlar. E, yol dediğimiz de şehir içi yol. E, yola çıkmadan önce de mutlaka tuvalete uğrayarak şehir içi e, yola çıkıyor insanlar. Ayrıca birçok insan şu anda dış mekanda bulunan umumi tuvaletleri kullanmıyor. Çünkü korkunç durumdalar. E, ayrıca birçok insan e, bu hani İngiltere'de yapılan ankette e, şunu da düşünüyor. İşte e, tabii ki de hükümetler açık tuvaletler halka açık tuvaletler yapmalı yüzde 85'i böyle düşünüyor. E, ancak sadece yüzde 34'ü tamam bu maliyet. Hani biz de katkıda bulunalım, daha fazla vergi e, ödeyelim diyebiliyorlar. E, bu tuvalet temizliği aklıma yine Türkiye'ye getirdi. Tuvalet temizliği konusundan ötürü e, Türkiye'de bir benzin istasyonu rakiplerine fark atmıştı. Yani rekabetçilikte avantaj yaratabiliyor. E, hatta bunu reklamlarında kullandı. E, ve Bu yüzden de e, tüketiciler veya müşterileri o benzin e, istasyonunu daha çok tercih eder e, hale geldiler. Ee, şimdi bir şarkı arası verelim. Ee, Kitrina Podilata'dan, e, yani Sarı Bisikletler e, grubundan, Hronos, yani Zaman Albümünden, İzoyu Sufonazi'yi, e, Hayat Sana Sesleniyor adlı e, parçayı dinleyeceğiz. Sevro mu conta mu geç paso me Merhaba Tekrar Açık Radyo dinleyicilerin ee, biophilia programındayız. Müzik arasında Kitrina Podilla'dan yani Sarı Bisikletler grubunun Kronos e, yani zaman albümünden İzoi Hayat Sana Sesleniyor adlı parçayı dinledik. Kalan zamanımızda kaybolan dillerden ve kültürlerden bahsetmek istiyorum. Wade Davis'in "Yol Bilenler" kitabı var, okuyanlarınız vardır. Daha ilk sayfalarında yeryüzünden silinen dillerden bahsediyor. Günümüzde konuşulan 7 bin dilin yarısı yeni nesillere öğretilemiyormuş. Dünyada konuşulan dillerin yarısı yok olmanın eşiğinde yani. Sessizliğe gömülmek, gelecek nesillere umutla bakamamak, dünyada o dili konuşan son insan olmak çok büyük bir çaresizlik olsa gerek diye düşünüyorum. E, ne var ki e, dünyanın bir köşesinde yaklaşık iki haftada bir birileri bu kaderi yaşıyor. E, ortalama olarak iki haftada bir e, yaşlı ölüyor, ihtiyar ölüyor ve kadim bir dili de beraberinde götürüyor. E, bu da şu anlama geliyor. E, i̇nsanlığın toplumsal, e, kültürel ve entelektüel mirasının yarısının e, yok olduğuna tanık oluyoruz. Ee, bununla bağlantılı olarak bir belgeselden bahsedeceğim. Ee, nakota dilini uyandırmak diye kısa bir belgesel izlemiştim. Nakota dilini uyandırmak adı. Ee, orada 69 yaşında nakota dilini e, son konuşan bir adam vardı. Adı Armand e, MacArthur. Aram. E, Armand, Nakota dilini akıcı bir şekilde konuşabiliyor ama konuşacak kimseyi bulamıyor. E, İngilizcesi var. İngilizcesi şöyle bir kulağıma çalındı. O kadar akıcı değil. E, ha biliyor mu? Biliyor. E, dilinizi ya da kültürünüzü bilmediğinizde kim olduğunuzu da bilmiyorsunuz diye hayıflanıyor 69 yaşındaki Armand MacArthur. Ee, ve şöyle bir söz veriyor. Ee, sözlerin bilgeliğiyle dilini ve kültürünü toplum ve gelecek nesiller için e, canlandırmaya söz veriyor. E, ve bu belgeselde etrafında e, muhtemelen aynı kabileden, aynı kültürden 5-6 kişiye e, bu dili öğretiyordu. Hem yazılı hem de e, sözlü olarak e diyeceksiniz ki Latince'de, Babilce'de yaşamıyor artık. Dünya nüfusunun %80'i, 83 dilden biriyle iletişim kuruyormuş. Peki bu durumda da tek bir kişiye hitap ediyor diye o ihtiyar kişinin bilgeliğini hiç mi sayacağız? E, biyologlar memelilerin %20'sinin, kuşların %11'inin, balıkların %5'inin tehdit altında olduğunu öne sürüyor. Botanikçiler bitki çeşitliliğinin e, %10 azalacağından bahsediyor. E, günümüzde biyologlar ve antropologlar ise dünyada konuşulan dillerin yarısının e, yeryüzünden silinmek üzere olduğuna tanıklık ediyorlar. 600'den fazla dilin 100 tane bile konuşanı olmadığını söylüyor Wade Davis Yol Bilenler adlı kitabında. 3500 dil dünya nüfusunun ancak %0,2'si tarafından ayakta tutuluyormuş. Buna karşılıkta en hakim 10 dil iyice serpilip yayılmış durumda. Bunlar dünya nüfusunun yarısının ana dillerini teşkil ediyorlar. Rakamlar ilginç. Ee, bir de dil demek sadece sözlü yazılı dil demek değil tabii. Mesela e, Meksika'da mazetekler var. E, dağlarda yaşıyorlar. E, rüzgarın üzerine yazılı bir söz dağcığı yaratmak için kendi perdeli konuşma dillerini özgü tonları taklit ederek ıslık yoluyla e, ve muazzam uzaklıklar arasında e, iletişim kurmayı başarmışlar. Şimdi bu inanç sistemleri veya dillerin kaybolmasında vahim olan şey ne? Afrika'nın ücra bir yerindeki kabilenin asimilasyon veya şiddet yoluyla yeryüzünden silinmesi, ritüeller aracılığıyla dile getirdikleri düşlerin veya maneviyatlarının yok olup gitmesi, batılı gelişmiş ülke halklarının umrunda mı acaba? Ee, mesela Nakota'yı ele alalım. İşte bu dilin, bu kültürün yok olup gitmesi. Örneğin Viyana diyeyim. Ee, Viyana'da şehirde yaşayan birinin ne kadar umrundadır? E, sahra'da yaşayan Tuareklerin kültürlerinin yok olması Viyana halkını ilgilendirir mi acaba? Büyük ihtimalle çoğunu ilgilendirmez. Viyana'nın yok olması da Tuarekler için ne kadar önem taşıyorsa o kadar önem taşır muhtemelen. E, ancak iki hayat tarzının da yok olması bütün insanlık için önem taşır. E, biri birisi için o kadar önemli olmayabilir ama e, bütün insanlık açısından önemli. Ee, bu bir insan hakkı zaten. Ee, hem de Viyenalıların e, tuareklerden daha önemli olduğu zaten savunulamaz. Ee, bu nasıl bir dünyada yaşamak istediğimizle de alakalı. Ee, çölde beyaz kumlarda ilerleyen böyle mavi urbalar giymiş tuarekleri hayal edelim. Deve kervanı böyle salına salına ilerliyor. Ee, e bunu Viyenalıların çoğu görmeyecektir. Çoğu insan da hayatında bir Monet resmi e, görmeyecektir. Bir Mozart parçası e, dinlemeyecektir. Bir Mozart çikolatası yemeyecektir. E, bu durum şöyle de yorumlanabilir hani söz konusu sanatçılar kültürler ve onların yorumları olmadığı sürece e, dünyanın pek de bir şey e, kaybetmeyeceği söylenebilir. Yalnız şunu e, kendi gözlerimle şahit oldum. E, Katar'da bir araştırma hastanesi kurulmuştu. E, çünkü çeşitlilik olmadığı ve birbirleriyle evlendikleri için e, şeker hastalığı genetik olarak çok artmış. Yani aynılık fiziksel e, sağlık açısından da sakıncalar e, yaratabiliyor. E, bir de e, şunun altını çizmek istiyorum. Şilli bir ekonomist var Max Nief. E, onun e, bahsettiği human needs, insan ihtiyaçları vardır. Dokuz temel ihtiyaçtan bahseder. E, ve bu dokuz ihtiyaç arasında e, şaşırma ve merak ihtiyacını da unutmamak lazım. Ee, belki insanlar Tuarekleri kendi gözleriyle görmeyebilir, Nakota dilini konuşan Armand MacArthur'la karşılaşmayabilirler ama e, her zaman farklı kültürlerin e, insanı çektiği ve merak uyandırdığı gerçeğini de göz ardı etmemek lazım. Ee, özellikle gençler ve emekliler hep dünyayı gezmekten e, ve farklı kültürleri görmekten bahsederler. Bu çok cazip bir şey. Seyahatin olduğu kadar e, farklı kültürlerle karşılaşmanın da bir çekiciliği var. Yani seyahat kendi başına çekici ama orada farklı kültürlerle karşılaşmak da ayrıca çekici. Ee, i̇nsanlar rutinin e, dışına çıkmaktan, enteresan şeyler görmekten hoşlanıyorlar. Ee, üstelik gördüklerini, duyduklarını paylaşmak ve keşfeden e, olmakta e, hoşlarına gidiyor. Bu da bir temel ihtiyaç yani. Bunun yanı sıra kültürler değişecek, diller dönüşecek tabii ki de, değişim olacak tabii ki de. Hatta bu bütünselliği tehdit edici bir şey de değil. Tehdit olan şey ne? İktidar, önemli olan ve asıl güç ne diye cevaplayacak olursak belki de kültürlerin ayakta kalmasını sağlamak ve dayanışma olabilir. E, farklılıklar ve çoklu kültür güzeldir diyerek programı kapatayım. E, programı Meksika ıslığı şarkısıyla kapatayım. Madem Mazateklerin ıslıkla da haberleştiğinden bahsettik. E, Roger e, Whittaker'dan Mexican Wizzle'ı e, dinleyeceğiz. E, Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ediyorum editte. E, bir sonraki programda buluşmak üzere. Selamlar, sevgiler. One, two, three, two, two, three.